I'm born and We'll Follow these days en çok eğlendirtisiniz Şey Parça olarak Hı hı. Bağlama ile şunu da bununla yaptım. Ambix'in... Yani bu, bu tabii en uygun. Bir. Neden? Ee, şey çok az... Ağırlık... Yani konu hep tek bir Mi'de gidiyor. Mi'de bağlanıyorlar yani... Bir mi, mi akoru var, sürekli gidiyor. Bir ara şeylere geliyor işte. Aslında gene de... Ambix'in yani daha... 7 e, e, akorlu bir parça tabii. Mi'den gidiyor, ondan sonra Sol... Ya var, sonra Do Re var. Okay. evet, beş beş akor. Ma mesela o di başta öyle akor. Ya dand dand dand dand dand dand stand dand dand dand dand stand dand. Ama tabii akor ne kadar az olursa ustadın çalmaları o kadar manyak oluyor. Çünkü parça basit, <gülüyor> deliriyor eli yani. Alan koda. Tabii canım. Ya yani niye şimdi mesela bu versiyon battanın orijinal versiyonundan daha fazla seviliyor? Şimdi, sebebi. Yani babdilden dinliyorsun. Hani bab olmak lazım Hı. ve oturup sözleri dinleyeceğim. Tüm böyle mahalle çocukları ne yaptı bir versiyon daha yapmış. Böyle gidiyor. Eh be kardeşim diyorsun yani. Ya sıkıldım. Ya. Sözü biliyorsun. <gülüyor> ezberi biliyorum sözlerini. Bablın çoğu parçalarını zaten ezberliyorum. Çok seviyorum. Yani, yani bir bablın programı olsun uçarım. Hayır ama ya yani bir yere kadar ya. <gülüyor> En son ne yapmıştık? Evet. O... Aradan bayağı zaman geçti. Evet, pek sevdiğimiz Ben of sizden kurtulup <gülüyor> e, çok sevdiğimiz ve bana göre, umarım sana göre de öyledir Hendrix'in en büyük imzası olan elektrikli Ladylendi albümüne döndük ve Başalar gibi Günlüğü Budu parçasını Bahçasını dinledik. dinledik. Sen pek hoşlanmasan da bir iki bir şey söylemek lazım. İngiltereden Amerika'ya döndük, işte motörü de çaldı. Ondan sonra turlamaya başlıyor Amerika'da. Bu şey değil mi? Yani iki e, menajer hala var burada bu durumda. Öyle yapılıyor elektrikleyin. şey falan. E, Evet Amerika'ya döndüklerinde o e, işlerin büyük bölümüyle Michael Jeffrey ilgileniyor. Jazz Chantler galiba sadece müzikle ilgileniyor evet. artık. Evet. İşte o, o Michael Jeffrey'in yaptığı şeylerden biri de Madari'den sonra hemen Monkeys turnesinde çıkması gerekiyor. Hendrix'in Monkeys'le birlikte. Yani orada zaten rezervüs bağlı <gülüyor> yoğalıyorlar falan ki bu herif biz Monkeys'i isteriz falan diye. O işte o, o, o konserinde e, Rahmetli Kerim Çaplı ilk tanışıyor. O da o sırada Monkeys'in albümünü Yapmış, Monkeys hı hı. E, keyif yaparken otelde Pisces e, bilmem, Macquarie's adlı albümü orada konuşuyor Hendrix'le falan. E, arada bunu söylemek istedim yani. Bir şekilde e, anma babından. O turneyle ile ilgili bir yazı buldum da. Çok iyi tarif ediyor. Hem hı hı. turnenin nasıl bir şey olduğunu hem Hendrix'in nasıl karşılandığını okuyayım <gülüyor> onu. Ok ok ok 67 yazıydı Monkeys turnesi. Elma yanaklı kızını Pete, Maki ve Devi dinleyip ciyaklaması için götüren hiçbir anne Forest Hills tadında o gecede Hendrix'in gösterisine hazır değildi. Şimdi o küstah serseriler Jimmy Hendrix Experience sahnedeydi. Kocaman kıvırcık salatası kafalılar. Üç yoz zevk düşkünü.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 Zaten müstehçenlik sebebiyle tüm neden atılmışlar. O defter öyle kapanmış, herkes çok mutlu olmuş. Evet, <gülüyor> ben şeyden ediyorum diyorum yani, hatırlıyorum. Kerim Çaplı diyor ki geleni yapıp bir şekilde ileride endiksle çalarım diye düşündüm falan diyor. Yani Çünkü o çok beğenseydim, Hı -hı. Monkeys'de falan kalır, Hı -hı. Monkeys'de para için kaldı yani. Tek olay bu yani. Tabii güzel parçaları falan filan, I'm a believer falan, ben Hı -hı. inançlıyım. Hı -hı. Yani, Şimdi Hendrix orada çıkıp da Voodoo Child diyor mesela, <gülüyor> gitarı tersten tutuyor bilmem ne, orada tabii ki biraz yuvalanıyor, yuvalanıyor adamcağıza yani, enteresan bir şey. <gülüyor> bir şarkı daha dinleyelim mi Batur? Tabii, Çok evet. Asıl bu albüme bence imzasını atan parçaya girelim, O Longo Maçtav'ı dinleyelim. Some kind of way out of here Said the joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Business man there to drink my wine Plowman And to get excited <laughs> The thing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 Herifin olduğu konserlerde veya işte Star of the Show olarak böyle ilk aslan grup falan olarak çıktıklarında yavaş yavaş endeks anlaşılıyor ve bütün o zamanın mecmuaları işte me şeyleri veya gazetemizi müzik gazeteleri, Melody Maker olsun bilmem ne olsun Hı -hı. falan devamlı yazıyor yani sürekli işte gitarın bilmem nesi falan Rolling Stone Hı -hı. yazıyor işte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 Kafasında hani bir takım sound'lar varmış. Ya, onları bulmak için işte burada Yapılabilecek onda. her şeyi yapmış. Teknisyenlerinden biri anlatıyor da vaa QBox, Fastone ne olursa her şeyi kullanıyormuş. Evet. Amfiyi müzik parçası olarak kullanıyormuş. Burada her şey bazen yani Leslie de kullanıyor. gitara yakışabilecek her türlü imkanı kullanmış. Hı, -hı. Gitar'a, amfiye stüdyonun içine bakıp, Jimi Hendrix sound'unu yaratıyordu, diyor adam. Burada bir de şey de var, bu albümdeki üç parça, All Long The Match Tower, Wooduchown ve Town Traffic, böyle son dönem, dediğim yani son 10 senede yapılan ucuz bütçeli action filmleri değil de doğru dürüst yapılmış olanların hepsinde mutlaka Hendrix'in şeyleri var parçaları bir geçerli. En en fazlalı bu albümden. Onlardan bir tanesi de Crosstown Traffic. İstersen gel dinleyelim Crosstown Traffic. I. Tamam dinleyelim. Hı. had your fun but uh darling can't you see my signals turn from green to red and with you i can see a traffic jam eğlenceli şarkı. Güzel parça. Yani bu albümdeki en akıllı, en aklı başında parçalardan biri diyebilirim yani. <gülüyor> başında. Benim i̇kinci seçimim. O buradan sonra. O Long Duaçdavra'da da bayağı uğraşmış. O sesi elde etmek için gitardan şişeler denemiş. Tabii. Ucağı. Ne buluyorsa ses çıkarmayı denemiş gitarla. Evet. Ama yani bence işte Babd'ın parçasını rock aleminin alnına yazdı. <gülüyor> Evet. Şeyden bahsediyorlar bir de. <gülüyor> Ani öfke patlamaları varmış Hendrix'in o dönemde. Hı -hı. Artık fazla uyuşturucudan mı neden tam bilmiyorum. Ama grup için şey deniyor. al mutsuzmuş. Evet o biraz şeydi var. Bir film çevrildi Hendrix'in filmi. O filmde de öyle bazı detaylar girmiş falan. Orada o kadar göstermiyor öfkesini ama ...filimde gösterdiği kadar iki menajerin arasında kaldığı anlar oluyor. Ee, ve aslında Michael Jeffreys'i istemiyor Hendrix. Yani o adamın tamamıyla paraya dönük ''I wanna do my thing'' devamlı söylediği cümle bu. Ben yani olayımı yapmak istiyorum. Hı hı. Müzik yapmak istediği tek şey e, evet yok. Yani. Zaten Amerika'ya geldiğinde ne kadar parası olduğuna dair bir fikri de yokmuş. Jeffreys'den para istiyormuş, o da çıkarıp veriyormuş. Evet. Kullanıyormuş. Daha sonra elektrikli edilen stüdyoyu kurmaya karar verdikten sonra herhalde para işleriyle daha fazla ilgilenmeye başlamış. Karın yüzde ellisini cim alıyormuş. Yüzde yirmi beşini Narl'e alıyormuş. Geri kalan yüzde yirmi beş de menajere gidiyormuş. Evet. İşte Ki, o, yani O sabit dönemlerinde bu şey oluyor, ayrılıklar falan filan. O. Yumruk yumruğa birbirlerine gittikleri evet. olmuş hatta. Evet, evet. Konser sonrası kavgalarına şahit olanları anlatıyor.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 Cześć, <laughs> <laughs>